İdgamı mütecaniseyin Tanımı Mahreçleri yani çıkış yerleri Bir olan fakat sıfatları Başka olan harfler Birbirine uğrarsa İdgamı mütecaniseyin olur Bu küçük tanıma tekrar dönelim Burada da Arka arkaya gelen iki harf söz konusu Ama Arka arkaya gelen bu harfler idgamı misleğinde olduğu gibi Birbirinin aynısı olan Harfler değil Çıkış yerleri aynı, ağzımızın hangi bölgesinden çıkıyorlarsa, çıkış yerleri aynı, ancak sıfatları, yani özellikleri farklı olan harfler. Arka arkaya geldiklerinde, birinci harfin, ikinci harfe dönüşmesine biz idgam müfeccanese diyoruz Arkadaşlar, bu tecvidi görürken, mahreçlerinden dolayı harflerinin, üç başlık altında inceleyeceğiz. Birinci başlığımızda T, dal ve t'yi göreceğiz. İkinci başlığımızda Z, dal ve t'yi göreceğiz. Üçüncü başlığımızda da b ve n'i göreceğiz. Şimdi birden başlayalım. Birinci başlığımızdan başlayalım. Şimdi mahreçleri aynı yani çıkış yerleri aynı ancak sıfatları harflı olan harfler arka arkaya geldiklerinde birinci olan sakin harf ikinci harfe dönüşerek biz buna idgam müteccanise diyoruz Şimdi örneklere bakalım arkadaşlar. Burada ilk örneğimizde kırmızı renkte yazmış olduğumuz T ve dal harfleri gelmiş. T ve dal harfleri Burada sakin olan T harfi okunurken dal harfine çevrilerek okunur. Nitekim ok işaretinin devamında şeddeli bir dal harfi görüyorsunuz. Bu şu demektir. Arka arkaya iki tane dal harfi gelirse birbirine katılır ve şeddeli olarak okunur. Ok işaretinin sağ tarafına bir kez daha bakalım. Malum artık biliyoruz ki ok işaretlerinin sağ tarafı Kur'an-ı Kerim'de yazılı olan şekli burası. Ama biz bu yazılı olan şekline göre okumuyoruz. Bunu tecvid kurallarına göre okursak, ok işaretinin solundaki bölüm gibi okuyoruz. Tekrar örneğimize bakalım. Etkâlet <Sessizlik> de'avallâh derken, burada mahreçleri aynı ama sıfatları farklı olan iki harf var. T ve dal. Aynı yerden çıkıyorlar. Birinci harf sakin, ikincisi harekeli. Zaten bütün idgamlarda şartımız bu. Birincisi sakin, yani cezimli, ikincisi harekeli. Burada T harfi dal harfine çevrilir. iki tane dal olmuş gibi olur. İşte bu iki daldan dolayı da sanki şeddeli bir dalmış gibi okurken biz burayı böyle okuruz. Şimdi örneğe bakarak okuyalım şimdi. Eskalet <gülüyor> da'a Allah. Es-kâlet da'a Allah. Burada bakın şöyle okumuyoruz. Es-kâlet da'a Allah. Hayır. Böyle bir okuşturu yanlış. Nasıl okuyoruz? T harfini dal harfine çevirerek. Es-kâlet da'a Allah. İkinci örneğimiz le'in besatta Şimdi arkadaşlar burada mahreçleri aynı fakat sıfatları farklı olan iki harf var. T ve T harfi ağzımızda aynı yerden çıkıyorlar. Çıkış yerleri aynı. Ancak birinci harf T dediğimiz sakin olarak gelmiş ikinci harekeli. Neydi kuralımız? İlk harf olan sakin harf ikinci harfe harekeli olan ikinci harfe çevrilerek okunurdu. Buna göre t' harfi t harfine dönüşür. Sanki iki tane t'ymiş gibi olur. Ancak burada t' harfi huruf istiladan olması nedeniyle yani husza vahdin kız dediğimiz kalın harflerden biri olduğu için idgam yapılırken doğrudan doğruya le'in besette denilmez le im yani tığının o kalın harf olma özelliğine işaret edilir. Okuyalım. le im le im Bakın burada şöyle demiyoruz. le im ben Hayır. Buradaki tığ otomatikman t harfine dönüştüğü için Le in ben seapte. Le in ben seapte. Evet. Diğer bir örneğimiz: Vakalet ifetun Burada da arkadaşlar yine mahreçleri aynı fakat sıfatları farklı olan T ve B harfi arka arkaya gelmiş. Görüyorsunuz, birinci harf sakin, ikinci harf ise harekeli. Böyleyse birinci harf ikinci harfe dönüşecekti. Dönüşecek olan harf burada T harfidir. Neye dönüşecek? T'ye dönüşecek. Ok işaretinin sonundaki bölümde bunu görüyorsunuz. T şeddeli olarak gelmiş. Niçin? Çünkü örneğimizde sakin olarak gelen T harfi kendisinden sonra aynı mahreçten kaynaklanan ve harekesi olan T harfi geldiği için de T harfi otomatikmen kiye dönüşür. iki tane tı harfi olmuş gibi olur. Bundan dolayı da biz bunu okurken sanki şettli bir tı varmış gibi burada ona göre okuruz. Okuyalım. Vakalen <gülüyor> bâ'ise. Bir daha. Vakalen <gülüyor> bâ'ise. Arkadaşlar, zaten gerekli açıklamaları yaptık. Ancak bu örneklerin altındaki Az önceki yapmış olduğumuz açıklamaları teyit eden aynı doğrultudaki açıklamayı da okuyalım şimdi. Soldaki şeddeli olan bölüm. Tecbitle okuduğumuzda ağzımızdan çıkması gereken okuma şeklidir. Ki izah ettik bunu. Fakat Kur'an-ı Kerim'de ise sağdaki gibi yazılır ama okurken soldaki gibi okunur. Burada önemli bir noktaya parmak basmak istiyorum arkadaşlar. Bu ilk başlığımızda gördüğümüz tı Dal ve T harfleri. Hangisi hangisinin arkasından gelince birbirine katıyoruz diye bir soru aklınıza gelirse arkadaşlar, bu harflerden herhangi biri önde gelebilir. Yani bir şartımız yok. T da önde olabilir, dal da önde olabilir, T de sakin olabilir. Bunların önce veya sonra gelmesi önemli değil. Hangisi önce gelir ve sakin olursa, cezimli olursa, kendisinden sonra gelen harekeli harfe katılarak okunur. Evet, demek ki burada sıralamanın çok fazla bir anlamı yok. Hangi harf önce gelirse ve sakin olursa bir sonraki harfe katılarak, idham edilerek okunur. Geçelim ikinci başlığımıza. Bakın mahreçleri, çıkış yerleri aynı ama sıfatları farklı olan ikinci grup harflerle karşılaştık. Bunlar Z, Dal ve T. Ağzımızda aynı yerden çıkıyorlar. Ancak sıfatları farklı. Bunlarda da arkadaşlar, bu harflerden hangisi önce gelirse, birinci başlıkta olduğu gibi, hangisi önce gelirse ve sakin olursa, cezzimli olursa, bu sakin olan harften sonra da bu gruptan başka bir harf gelirse, bu takdirde birinci gelen harf ikinci harfe katılarak okunur. Yani birinci harf özelliğini kaybeder, ikinci harfe dönüşür. Örneğinize bakalım. Burada i valemu görüyorsunuz. kırmızıyla yazmışız. Birinci gelen kırmızı harfimiz dal harfi. ikincisi ise zı harfi. Burada ilk gelen ve sakin olan harf ikinciye çevrileceği için zal harfi burada zıya dönüşecek. Nitekim okun devamında da bunu görüyorsunuz. Şeddeli bir zı harfi görüyorsunuz. Bu ne demektir? Bu ok işaretinin sağındaki Kur'an-ı Kerim'de yazılı olan bölümde oradaki zal harfinin z'ye dönüştüğünü arka arkaya iki zı harfi gelince de biz aynı türden harfler arka arkaya gelirse idgam edilirdi bunu biliyoruz idram edilmiş ve başına da aynı harften iki tane olduğu için şedde konulmuş. Nasıl okunacak? Birinci harf ikinci harfe dönüşerek okunur. Okuyalım. İzzalemu İzzalemu Burada İzzalemu diye okuyamayız. Bu başlığın ikinci örneğine gelince burada da F ve zar harfi gelmiş. Birincisi sakin ikincisi harekeli olduğu için birinci gelen sakin harf, ikinci gelen harfe dönüşür. Yani biri F, biri Zal iki tane Zal harfi olmuş olur. Nitekim ok işaretinin devamında şeddeli gelen Zal harfini görüyorsunuz. Biz bunu okurken artık T harfini okumayız. T harfi Zal harfine dönüştüğü için Zal harfini okuruz. Okuyalım yel hadzalika yel hevlanika Evet. Şimdi 3. başlığımıza gelince arkadaşlar, mahreçleri aynı ama sıfatları farklı olan bir diğer başlığımız da B ve Mim harfleri arkadaşlar. Fakat bu başlıkta bir ayrıcalık var. O da şu. Daha önce gördüğümüz tı, dal, te ve zı, dal, t harflerinde hangisi önce gelirse önce gelen sakin harf daha sonra gelen harekeli harfe çevrilere dokunurdu. Ama bu başlıkta böyle bir durum yok. Burada mutlaka b harfinin önce gelmesi mim harfinin sonra gelmesi gerekiyor. b harfi önce gelir ve sakin olursa b harfinden sonra gelen mim harfi de hareketli olursa bu sakin B harfi otomatikman mim harfine çevrilerek okunur. Nitekim örneğimize bakalım. İr meana derken bakın sakin olarak B harfi gelmiş. B'den sonra da hareketli olarak mim gelmiş. Bu şu demek. Buradaki sakin olan B harfi mim harfine dönüşecek. O zaman arka arkaya iki mim varmış gibi olacak. Biz bu iki mim'i tecbit kuralları geleyince birbirine katarak okuruz. Nitekim ok işaretinin solunda şeddeli mimi görüyorsunuz. Artık bunu çok söyledik. Kur'an-ı Kerim'de böyle yazılmadığını sağ tarafta yazılan şekliyle Kur'an-ı Kerim'de bulunduğunu ancak okurken ok işaretinin solundaki şekliyle okuduğumuzu birçok defa tekrar ettik. Şimdi örneğimizi okuyalım. D harfini mime çevirerek okuyacağız. Irken meyana, irken meyana. Evet, şimdi örneklerimize geçelim. Bu konuyla alakalı ayeti kelimeleri ekranda görüyorsunuz. Bizim tecritimizle alakalı olan bölümleri yeşil renkte yazmış olduk. Şimdi örneklerimizi okuyalım. Daha sonra detaylarına geçelim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve lâ ene abidun mâ abedtüm. İkinci örneğimiz. Fe mâ kethe gayrudâidîn fa kun ehad dübima lem tuhiz bihi vec'tuk vec'tu kemil sabin bina biyatif üçüncü ayeti kelememize geçelim la ikra haye fid Kebeyyener rüşdü minel ghayy. Diğer ayeti kerime. Ve kâlet dâifetün min ehlil Kitab. Başka bir örneğimiz. وَلَمُ أَنَّهُمْ اِلَّظَّنَمُوا اَنْفُسَهُمْ Diğer bir ayet-i kerimemiz. يَا بُنَيَّرْكَمْ مَعَنَا وَلَا تَكُمْ مَعَ kafirin. Bir başka ayet-i kerime et ruk hun yel hadan kema nul bir diğer ayet kelime felem <gülüyor> ma'at qale da'a allah rabba huma la Lein ateyten sanih lenekunen min eshakirin Son örneğiniz Lein bensemte ile yedekeli taqtuleni Şimdi bu ayetlerin detaylarına geçelim arkadaşlar İlk örneğimize geçelim arkadaşlar. Burada ilk başlıkta görmüş olduğumuz tı, dal, grubuna ait dal ve t gelmiş. Bunlardan dal harfi sakin t harfi harekeli olduğu için idgam yapılır. Yani dal harfi te'ye çevrilir. Nasıl okunur? Okuyalım. Abettüm Şöyle okumayız. Abettüm Hayır, dal harfini t harfine çevirerek okuruz. Tekrar okuyalım. Abdüm. İkinci örneğimize gelince, ehadtu. Burada arkadaşlar, yine tı dal t grubuna ait iki harf var. Birinci harf olan t sakin, ikinci harf olan t harekle olarak gelmiş. Demek ki T t harfine çevrilecek. Okuyalım. Ehad. TÜ Bakın şöyle okumuyorsunuz. EHAD <gülüyor> TÜ Hayır. EHAD <gülüyor> TÜ Üçüncü örneğimiz attebe <gülüyor> Yine birinci gruba ait bir örnekle karşı karşıyayız. Burada da T T DAL T Grubuna ait harflerden Sakin olarak DAL gelmiş. Daldan sonra ise T harfi gelmiş. Harekeli olarak. Demek ki DAL harfi T'ye dönüşerek okunacak. Okuyalım. Al, tebeyene. Bakın şöyle okumuyoruz. A, tebeyene. Hayır. Dal harfini T'ye çeviriyoruz. İdram yapıyoruz. Bakın. Al, tebeyene. Diğer ayeti kelimeye geçtik. Yine birinci grupla alakalı bir örnek. T, dal ve T grubuna ait. Burada T önce gelmiş. T'den hemen sonra hareket olarak tı harfi geldiği için de burada t okunmaz daha doğrusu t harfi harfi harfine çevrilerek okunur okuyalım ve gâlet dâ ife ife bakın şöyle okumuyoruz ve gâlet hayır bu yanlış idgam yapıyoruz t'yi otomatikmen tığ'ya çevirerek okuyoruz. Ve gâle Diğer bir örneğimiz ikinci başlıkla alakalı. Yani z, val ve f harflerinin oluşturduğu gruba ait. Burada önce zal harfi gelmiş. Zaldan sonra zı gelmiş. Ne demektir bu? Bu zal harfi zı harfine çevrilerek okunacak. Evet. Okuyalım şimdi İvvalemu Bakın İvvalemu demiyoruz. Sanki burada şeddili bir zı harfi varmış gibi okuyoruz. Bir daha okuyalım. İvvalemu İvvalemu Diğer bir örneğimiz son başlıkla alakalı burada mimin B'den önce gelme gibi bir durumu söz konusu değil. Diğer iki başlıkta hangisi önce gelirse gelsin sakin olan harekeli olana çevrilerek okunacaktı. Burada önce sakin olarak B harfi gelecek. B harfinden sonra harekeli mim gelecek. Dolayısıyla bu B mim harfine çevrilerek okunur. Okuyalım. Irkun ma'ana Irkun ma'ana. okumuyoruz. Irkun Irkun ma'ana. Kesinlikle yanlış bu. Doğrusu, irkemme'ane. Bir bir örneğimiz, yine e, ikinci başlığı oluşturan harfler grubuna ait. Zal ve te. Burada T önce gelmiş, zal sonra gelmiş. Birincisi sahipin, ikincisi harekeli olduğu için de T harfi otomatikman zal harfine çevrilerek okunacak. Okuyalım. Yelhevvelike. Bakın doğrusu bu. Şöyle okumayız biz burayı yelhet zelike. Hayır. Doğrusu yelhet zelike diğer örneğimiz yine birinci gruba ait. Tı, dal, T grubuna ait. Burada T önce gelmiş. Dal harfi sonra gelmiş. Önce gelen harf sakin. ikincisi hareketli olduğu için de T otomatikman dal harfine çevrilerek okunur. Okuyalım. Es galet Allah Es galet Qalat dağa vallah. Bakın biz burayı et qalat vallah diye okumayız. Et qalat dağa Allah diye okuruz. Evet. Son örneğimiz de tı dal t grubuna ait. Burada sakin olarak tı gelmiş. Tıdan sonra harekeli olarak t harfi gelmiş. Tı t harfine çevrilerek okunacak demektir. Okuyalım. Le ben septen, le ben septen.